Noror programı başlıyor. Noror'da yeni bir günde yeni bir programda 95.1 Özgür Radyo'da herkese merhaba. E, farklı ses farklıyorum. 95.1 Özgür Radyo'dayız. Artık ben Sayat Tekir e, Noror programını hazırlayıp sunacağım. E, bu dönem e, benimle birlikte olacaksınız. E, bu ilk programda e, bir tanışma programı e, hazırladım e, size. Birlikte tanışacağız ve e, tabii ki gündemden de. E, ...ayrı durmayacağız. Biliyorsunuz ranting davası tekrar e, gündemde. E, program e, Bugünkü program e, Türkçe ve Ermenice olacak. Çift dilli, Türkçe ağırlıklı olacak. Onun da hemen müjdesini verelim. E, 95.1 Özgür Radyo, Özgür Radyomuz e, çok dilli e, olmaya, daha da artmaya dilleri devam ediyor bazı programlar sadece ermenice olacak, bazı programlar sadece Türkçe olacak, bazıları da bugünkü program gibi karma bir program olacak diyerek ermenice bir açılış da yapmayı hak ediyor bu program diyerek ermenice bir açılış da yapalım. Parf serilı unqintirnə noror haydakiri pariyegak es hayat tekir aslarışırçanım eş inesunink getmek özgür Evet, radyo Azat Radyo Sense, Azat Radyo'yu med seyret e, miyasin bir de illa? E, bir de ne? Ay sor bir de e, zanotananık ayda e, kirmec ay sor var ayda kirmec, norer ayda kiri bir de nakvi minak Türkan'ın lezyöçe anşu da hayranoval bir de şarnakvi, minak, e, e <gülüyor> günamselte mezama sutunu işte Türkelen bidl laborof ed Türkiye'yi e jeovurte hamarı e kiç kiçma e hayran zanotatsen kiçma aymisha guytzanotatsen kiçma hayrun e hartsere batmelu amar e Türkelen bidl yem memnun eden hayran e haydakiler alp bidi badrasten hayren al e mist bidlisek e, Radyo maç, Özgür Radyo maç, indisine etmek, internetten al e, www.özgürradyo.getcomen, e, Gırnak Lisesi e, Mer, e, Hagar Tumu, e, Sankiev, e, Türklerini e, Verazbingev Türklerin of Evet e, sevgili e, dinleyenler. Her Çarşamba e, bugünden itibaren her Çarşamba saat 20'de 95.1 Özgür Radyoda Noral programını dinleyeceksiniz. Kimden, kimden dinleyeceksiniz? Benden, Sayat Tekir'den dinleyeceksiniz. Biraz e, uzun dönemdir program yapmamanın getirdiği e, getirdiği ne diyelim? E, korkaklıkla ürkeklikle e, başladık bugünkü e, programa. Ama e, Özgür Radyo'nun e, sıcak mekanında e, sıcak e, programcılarıyla ve teknik ekibiyle e, buradan e, hepinize bir merhaba diyelim ve yavaş yavaş e, başlayalım e, programımıza. E, önce bir müzikle e, başlayalım. Bugün e, Kardeş Türküler'den Bahar albümünü dinleyeceksiniz. E, yayınımız e, Noror programı yani Yeni Gün programı. Genelde Ermenci müzikler Etrafında doğanacak elmence ezgiler etrafında doğanacak, hepinize tanıdık gelen ezgiler etrafında doğanacak. İlk program olduğu için çok dilli bir e, albüm seçtim e, kardeş ülkelerin bahar albümünü. Şimdi oradan e, eskişer ham partsu dinliyoruz. Sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Noror'da yeni bir günde yeni bir programda 95.1 Özgür Radyo'dan tekrar merhaba. Hepinize tekrar paref e, diyerek başladık e, yayınımıza. E, bu dönem e, öncelikle Noror'u anlatmak gerekiyor. Noror, Almanca e, yeni gün demek. Nor, yeni ve orada gün demek. E, her çarşamba saat 20'de yeni bir günde yeni bir programda sizlerle e, birlikte olacağım. Ben Sayat Tekir. Ee, şüphesiz ki her program tek olmayacağım ee, Bu mikrofonik olmayan sesime katlanmayacaksınız ee, Çok e, önemli, çok e, iyi e, konuklarım olacak Özellikle Ermeni kültürü, e, Ermenilerin toplumsal yaşamı üzerine e, konularda e, önemli konuklarım olacak e, Bugün e, şüphesiz ki yani kültürle ilgili bir program e, yapamayacağız Bugün biraz daha e, ...güncel bir program olacak... E, ...zaten bir tanışma programı bu... E, ...zira... E, ...ranting davası devam ederken... E, ...kültürle ilgili bir programda... E, ...pek yapmak insanın içinden gelmiyor... ...zaten herhalde... ...özgür radyoda yakışmaz diye düşünüyorum... E, ...bir taraftan da teknik masaya... E, ...göz kırparak... E, ...evet... E, orada e, ...bundan sonra... E, ...çarşambaları birlikte olacağız... E, programa nasıl e, ulaşabiliriz önce buradan başlayalım belki e, program program içerikleri için ben e, bir blok açtım nor or Özgür Radyo e, programı ulaşabilirsiniz Ayrıca bir Twitter adresimiz var Twitter'dan da Nuror Özgür radyo diye aratırsanız karşınıza e, yine e, program ve ben çıkacağım buradan size e, tweet'lerle e, gerekli bilgilerle e, Karşılıklı iletişim halinde e, bulunacağız. Özellikle blokta e, blok aslında bir blok hazırlamak e, kolay bir şey ama e, benim için pek kolay olmadı. İlk defa bir blok hazırladım. E, programla ilgili e, bilgileri bulacaksınız. E, benim yazmış olduğum e, yazıları da bulacaksınız. Aslında biraz da hani e, programcıyı da yani beni de tanımanız için e, böyle bir e, yol izledim. Ee, Bunun harici e, her hafta, e, hafta başında bu hafta yani çarşamba günü ne olacaksa onunla ilgili konu başlıklarını da yine paylaşacağım. Ne okuyacaksak, ne yazacaksak e, yine burada nororozgurradio.blogspot.com'dan e, sizlerle paylaşacağım. Siz de e, buradan dinleyebilirsiniz. E, Noror programı e, her hafta Türkiye ve Dünya Ermenilerinin kültürel ...ve e, toplumsal gündemini konu alacak. E, ayrıca Ermeni ezgilerini, Ermenilerle ilgili haberleri ve konukları... E, ...siz e, dostlarımızla, dinleyicilerimizle buluşturacak, Noror. E, program açılışında dediğim gibi Türkçe ve Ermenice yayınlanacak. E, bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada bir iletişim forumu var... E, Özgür Radyo e, Noror Özgür Radyo Blog Spot'ta, e, Twitter'dan da tweetlerinizi bekliyoruz programla ilgili diyelim. E, başka başka bir de radyonun iletişimleri var. E, Özgür Radyo.com'dan e, zaten radyoyu dinliyorsunuz. E, bazılarınız 95.1'den dinliyor. E, Twitter'da Özgür Radyo accountu var. Ayrıca Özgür Özgür Radyo.com da var. Bunun telefon var e, 0216 335 91 92 ve 93 0216 335 91 92 ve 93 e, bize telefonla ulaşmak isteyenler için bize faks göndermek isteyenler için 0216 335 94 de söyleyelim ama faks yollamayın hiç uğraşmama açık bakmak için onu da şimdiden söyleyeyim size derken bir de bunun Ermencesini yapmak e, icap eder. Noror haydakiri et ee, gap başladı lan var. Twitter'ın e, Noror Özgür Radyo ekantingirnek hosil mi e, evnuy neden Noror Özgür Radyo get blog spat nokta get comment girnek meziyet gap başladı. Liyef direkirim asin haydakirim asin amen şapat ha ortumlarımasin girnek kartumları Mezit miyaz singirına kılal. Ee, İstanbul maç e, aviliş aviliç iş Türkiye maçından açılanı ramar. vets Mezi mezi mi evnuyından e, arevel hayrenov. E, yete, e, tursek e, anşişte, e, are Kodof, Mezi, e, Gırnak, Herat Aynel, e, Özgür Radyo, Özgür Radyo, Getkomen, Mezi, e, Merayda -mer mer Kili, Gırnak, Lise, Lüsenk, Yev, Iskı, e, e, Başta herhalde e, şeyi anlatmak gerekir, program için e, programlar e, geçebiliriz. ...yapan, programı yapandan biraz belki bahsetmek lazım. Ee, genelde ilk programlar böyle biraz tanıtım şeklinde geçiyor. Ee, daha doğrusu ben benim yaptığım ilk programlar böyle geçiyor. Çok da becerebiliyor muyum bilemiyorum tanıtım işini ama... ...en azından biraz buna bahsetmek lazım. Ee, ben İstanbul e, doğumlu Türkiye'li bir Ermeniyim. Ee, i̇lk orta ve lise eğitimi e, ESA'nın Ermeni Lisesi'nde ilköğretim okulu Ermenilisesinde aldım. 12 yıl aynı okuldaydık. Ermenice'yi de tabi orada öğrendik. E, bu Lozan'dan gelen azınlıklarla ilgili haklardan biri de işte bu e, Ermenci öğrenme. E, tabi e, hak mı özgürlük mi bu tabi tartışın tartışılıyor. E, çokça da tartışılır çünkü belli bir e, fiyat karşı belli bir ücret karşılığı bu eğitim alabiliyorsunuz. E, özellikle e, ana dilli eğitimin tartışılığı konuşulduğu anayasaya girmesinin Konuşulduğu bu dönemde e, bunu da hani söylemek gerekiyor. Devlet sübvansiyonunun olması gerektiğini ana dille eğitim konusunda söyleyelim. E, ve devam edelim. E, i̇şletme bölümü e, Andolu Üniversitesi e, bir, bir taraftan da e, İstanbul Üniversitesi fizik e, terki de e, şey yaparsak sayarsak e, solculuğun gerektirdiği okulu terk etme e, durumunu da sayarsak ee, elimizde ne kaldı ee, Şu anda Mimar Sinan'da e, Sosyoloji yüksek lisansını yapan e, Bir e, arkadaşınız Bir kardeşinizim e, Bunun harici e, Noradyo'yu e, Zaten bu yayınlarımızda bir taraftan Noradyo'da da tekrar olarak e, Yayınlayacağız Noradyo.com'dan e, biliyorsunuz 9 dilde yayın yapıyoruz e, Öbür tarafta kardeş radyomuz Diyelim Nor Radyo'nun da e, kurucularından e, biriyim. E, Ermeni Kültür ve Danışma Derneği ki bir etkinlik var. E, onu da program ilerleyen saatlerinde duyuracağım size. E, yine e, kurucularından e, biriyim ve Nor Zartung İnsiyatifi'nde kurucularından biriyim diyelim. E, burada e, sadece program içerisinde sadece e, Ermenilerin kültürel ve e, e, kültürel ve e, müzik anlamında eserlerinden ziyade biraz toplumsal olaylara da değineceğiz. Ermen toplumun içerisindeki, Türkiye'deki Ermenilerin içerisindeki e, sıkıntılara, çelişkilere de e, yer vereceğiz. E, suya sabunma, sabuna dokunmayan bir program olmayacak, derde olan bir program olacak buraya. E, farklı görüşler e, içeren bir sürü konuk, bir sürü farklı görüşü olan bir sürü Ermeni konumuz olacak, e, çağıracağız diyelim ve şimdi bir müzik arası daha verelim. Ee, hareketli olsun diyelim. Ee, böylece arada biz de burada teknik ekipten özlemle dans edebilelim. Ee, Anako İşler Nana'yla e, başlayalım. Sonra da e, Nevroz'la devam edelim. E, müzik arasından sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. yeni bir programda, yeni bir günde, yeni bir radyoda herkese tekrar merhaba. Ee, i̇lk günün getirdiği e, tutukluğu bünyemde hissetmeye devam ediyorum. Program devam ediyor. Ben Saad Tekir, Nor Orda. Her Çarşamba saat 8'den 9'a sizlerle birlikte olacağım. E, bugünkü program tanışmaydı. E, sanırım yeterince tanıştık zaten. E, yeterince de tanışırız e, Çarşambaları saat 8'de. 95.1 ya da Özgür Radyo.com'a gelirseniz yeterince tanışırız. Biz biraz gündeme bakalım, gündemi takip edelim. Zira gündem yeterince can sıkıcı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan da yaşadığımız ülkenin ne kadar saçma sapan bir ülke olduğundan bize gösteriyor. Nereden bahsediyorum? Aslında nereden bahsetmiyorum ki? Bir sürü olay var. Nereden başlayabiliriz ki? Bir sürü şeyden başlayabiliriz Yıllar sonra işte işkenceden e, Öldürülmüş ve yargılanmaya Başlayan insanlardan mı Kemiklerini e, oğullarının Kızlarının kemiklerini arayan e, Cumartesi annelerinden mi e, Ya da e, asker Ermeni Olduğu için öldürülen Ve davası saçma sapan bir şekilde biten Sevak balıkçıdan mı Ya da hala dayak yiyen gasp edilen e, Öldürülen Ermenilerden mi Kürtlerden mi işçilerden mi e, Alevilerden mi, hangisinden başlayalım bilemiyorum. E, ama biz e, hazır gelmişken hazır e, buradayken e, Ranting'den başlayalım. E, radyo belki hani bugün burada bu programı yapmak e, şey yapıyordur belki hani biraz daha iyi hissettiriyor beni. Onu söyleyebilirim. E, zira e, o hani Rant abi yaşarken de hani televizyonlara çıkardı. Bizim tabii yaşımız biraz daha gençti o zamanlar. Büyük bir heyecanla izlerdik onu. Gururlanırdık ister istemez çünkü sürekli bir e, dışarıda sokakta gavurlarla e, bir sürü başka başka kötü kötü kelimelerle hakaret uğrarken e, Rant abi orada çıkardı. O bütün kelimeleri, bütün hakaretleri göğüslenirdi. E, hepimiz için belki de. Ee, ve bunu yaparken e, şüphesiz ki e, birçok zamanda e, yalnız kalırdı. Her yani ne kadar 301 davalarında e, ben de dahil olmak üzere bir sürü duyarlı devrimci oradaydı. Bir sürü sosyalist oradaydı. E, Ranting yalnız bırakmadıysa da e, bu yeterli Olma, olmadı. İşte 19 Ocak 2007'de. Ee, sırtından e, vurularak e, Öldürüldü Bir çocuk tarafından e, Tırnak içinde bir çocuk tarafından diyelim Ve e, Süreci hepimiz biliyoruz e, Sürecin en başında e, Öldürülmesinde e, Öldürülmesinden sonra biliyorsunuz bir savcı Beklenme e, skandalı yaşanmıştı O aslında çok da Gündeme gelmeyen bir konu yani O savcının mesela bir saat bir buçuk saat gelmemesi Ve e, Rant abinin öyle o kaldırımda Hani duruyor olması bir taraftan kanının o kaldırma e, sızıyor olması insanlara ibret Alem gibi izletiliyor olması e, tabi hani bu ülkenin ne olduğunu ne şey olmadığını gösteriyor Aslında ülkenin demeyelim de bu ülkenin yönetenlerinin muktedirlerinin iktidarlarının Hani ne olup ne olmadığını gösteriyor e, kemik yaşını büyütüp e, bu ülkede hani 18 yaşından küçük e, insanları gençleri e, astıran bir e, muktedir e, tabakasından muktedirlerden bahsediyoruz. Her neyse e, ben benim çok dilimin kemiği yok. Bir yerden bir yere gidiyorum. Kusura bakmayın ama e, orada evet e, bir beklemiştik. E, görmüştük o manzarayı. Ondan sonra belki de hani bizi de e, geriye kalan Türkiye Ermenileri de hala bu ülkeye bu topraklara bu yaşadığı köklerine bağlı tutan bir şey oldu. 23 Ocak'ta bu e, cenaze töreni oldu Salı günüydü. O gün e, cenaze töreninde 200 bin insan bir araya geldi. Orada gerçekten e, alibisi, Kürdü Türkü Hani işçisi başörtüsü e, devrimcisi birçok insan vardı. E, bu önemliydi hani bu insanların bir şekilde mobilize etmişti bu konu bir araya getirmişti. Yıllar sonra taksimde bir etkinlik bir eylem yapılmıştı ve ne etkinlikti. Ondan sonra da zaten hani 1 Mayıs etkinlikleri, 1 Mayısları Taksim'de kutlamaya başlamıştık. Sonraki verdiğimiz 3 yıllık e, mücadeleyle. E, şimdi onu tekrar bizden aldılar ama biz yine almasını biliriz onlardan o meydanları. Gezi Park'ın zamanında aldığımız gibi. Her neyse e, cenazeden sonra açıkçası hani süreç e, pek... E, Kötü gitmiyordu. Ee, Ergenekon davası diye bir şey çıktı ortaya. Ee, başta hepimiz umutlandık. Çünkü ranting tehdit eden e, birçok insan, e, abı altından sopa gösteren ve hani bizzatı hazmettiricisi olan birçok insan bu davada e, tutuklanmaya başladı. Şüphesiz ki o dönemde çok da ciddi bir toplumsal muhalefet vardı. Hepimiz davalara katılıyorduk. Ee, önemli bir muhalefet e, göstermiştik. Fakat sonrasında ne oldu ne oldu davalar devam etti 5 yıl boyunca 25 dava devam etti ve giderek Beşiktaş'taydı davalar ve giderek sayımız azaldı yeri geldi 100 kişi olduk yeri geldi 200 kişi olduk yeri geldi 500 kişi olduk ama hiçbir zaman 19 Ocaklardaki gibi bir kalabalığı bulamadık ne yazık ki ve süreçte buraya geldi. Eee şüphesiz ki yani bir tartışmadır gidiyor işte Ergenekon davasına dair. E, ben de hani Ergenekon davasının geldiği süreçte hani eee da bizi kurtarıcı bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Sonra e, saçma sapan bir hale aldı işte e, önemli gazetecilerin, e, muhalif gazetecilerin de tutuklandığı bir hale e, dönüştürüldü. Bir iç hesaplaşmaya dönüştü mevzu. E, fakat e, buna rağmen e, biz de ne yaptık? Biraz da hani e, madem Özgür Radyo'dayız, madem daha muhalif, daha duyarlı bir kesim dinliyor bizi, biz de biraz hani iğneyi batıralım kendimize. Acaba o davalarda biz daha fazla dursaydık, bu davalar böyle biter miydi? Daha fazla insan orada olsaydık, bu davalar böyle sonuçlanır mıydı? Bugün devam eden bir sürü dava var. Biz bunları peşinde olsak, kovalasak, e, tabii ki herkesin bir sürü davası var. Herkesin e, hani şey olmadığı için ee, hani bir takvime baksak her günde bir ölüm e, bir gasp bir pogrom bir katliam olduğu için hani e, insanlar da zorlanmak zor tabi hani sağa sola koşturmak için ama e, hani duyarlı olmadığımız sürece de bu gibi mevzular e, hiçbir zaman çözülmeyecek ne oldu işte dava bitti e, göstermelik cezalar e, katil e, çocuk olarak e, şey yapıldı işte e, ...ceza gördü... ...birçok azmettirici de... ...hiçbir ceza almadan... ...geçti... E, ...dava bitti sonra işte Yargıtay'dan... ...bozuldu bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de... E, ...Türkiye'ye... ...Ranting'i koruyamadığından dolayı... E, ...bir para cezası verdi... ...zaten hani e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...para cezası vermekten... ...başka bir şey de yapamıyor... Yani iç yollarda hani istediğimiz kadar tüketelim en de sonunda gidiyoruz Avrupa hakları Mahkemesi bu da ayrı bir durum ama neyse ee, tekrar dönersek işte dava yeniden başladı 5 ee, yıl 25 duruşmadan sonra yine dava yine gittik bu sefer Çağlayan Beşiktaş'ı da kapattılar artık ne yaparlar otel mi yaparlar AVM mi yaparlar orayı bilmiyorum ama ee, Çağlayan'a gittik o Plaza şeklinde o saray şeklinde adaletin beklediğimiz beklediğimiz demeyelim de adaleti hani istediğimiz yere gittik. Ee, ne oldu? Yine adalet duvarlardak gibi karşımızdaydı. Hani o ceberrut yüzüyle mahkeme duvar diye bir söz vardır Türkçede. Benim daha çok yayan, yani anneannem çok kullanır bunu mahkeme şeye bak. Bazen sabahları böyle e, iyi uyanmadığımda der böyle ne suratın mahkeme suratı gibi oluyor der. İşte onu gördük yani biz adaletin o mahkeme suratını her mahkemeye gittiğimizi gördük. Ve... E, <gülüyor> Dün de yine e, gittik ve e, gördük boyumuzun ölçüsünü aldık. Açıkçası e, işte yakalama talepleri vesaire zaten ayrıntılar biliyorsunuz. Çok fazla hani o ayrıntılara girmeyeceğim. E, ben sadece hani burada yine şey söylemek gerekiyor. E, gelen kaç kişi giden kaç kişi hani yine bu <gülüyor> davanın duyarlılığı kaç kişi hani sandım 200 kişi civarında bir kalabalık. E, ...dan başka bir şey olmayacak bu davada. Artık öyle bir duruma geldi ki kalabalığın bir kısmı da birbirini tanıyor. E, çok fazla yani bu davalara gidip gelmekten, görmekten, tanımaktan. E, Birçok milletvekili geldi. Hani Bu önemliydi CHP'den, HDP'den ve e, BDP'den milletvekilleri. E, yani görünürlük açısından iyiydi ama e, her zaman toplumsallığın daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. ...bence çok sayıda Ermeni vardı... ...hani önemli bir sayıda Ermeni vardı... E, ...bu da iyi... E, ...şüphe yok ki iyi... Hani ...Ermenilerin de bu davayı savunmaları... E, ...arkalarında durmaları... ...iyi... ...ama kim yoktu bu davada? Bu davada din kalesi e, yoktu... ...gelelim esas e, bence konuya... ...davada din kalesi yoktu... ...biz artık yokuz dediler... ...bu davada yokuz dediler... ...ve bir açıklama yayınladılar... E, bir, bu açıklamayı önce bir size okumak istiyorum. Çünkü bence önemli bir açıklamaydı. Ee, Birçok şeyi anlatıyorlar, anlatıyordu ve içeriden bir e, şekilde anlatıyordu. Şüphesiz ki hani, e, davaya dair bir sürü skandal var, bir sürü skandal karar var. Biraz sonra değineceğiz. Ama e, belki de hani bu açıklamayı yapmadan önce, bu açıklamayı okumadan önce şeyi söylemek lazım. E, hiçbir kamu görevlisinin e, bu cinayetin olacağını bilen, hatta e, gün Samas'ın İstanbul'a geldiğini dahi bilen, ne amaçla geldiğini dahi bilen birçok istihbaratçı, birçok istihbaratçının yani kamu görevlisini diyelim, kolluk kuvvetini diyelim hiçbir şey yapmaması oldu. E, görevini kötüye kullanması ama hiçbiri bir ceza almadı, birçoğu terfi etti. İçişleri Bakanı olanlar var aralarında. Ne diyelim hani bu böyle bir şey yani demek ki bu ülkede hani adalet böyle belki yani tabii ki hani bir tarafta adalet istiyoruz diyoruz ama kimden adalet istiyoruz? İşte e, Mısır'daki ölenlerin yanında gezi olaylarında ölenler e, devede kulak kalır diyenlerden mi adalet istiyoruz? Tabii ki bundan adalet istemiyoruz ama biz yani orada olmazsak o mahkeme suratı, mahkeme suratlı e, hakimleri ya da işte bürokratları sallamazsak oturduğumuz yerde oturursak e, sanırım hiçbir şey de e, bulamayacağız. E, sonuçta e, şu da bir gerçek e, bu şeyleri seçen de biziz. Yüzde oyu da veren her yani ne kadar belki dinleyiciler yoktur yani, hani AKP veren olmaya da bilir ama e, aramızda ama yüzde elli oyda veren yine bu toplum yaşadığımız toplum e, sonucunda da ne yazık ki görüyoruz durumu neyse gelen din kalesinin açıklamasına hani bunu yorum yapmak istemedim ben hani kısaca üstünde durmak da istemedim muhakkak okumuşsunuzdur da zaten ama ben bir daha okumak bir daha Vurgulamak istiyorum hani bu davada ne oldu ne bitti ve dink ailesinin kendi ağzından bunu söylemek bunu açıklamak istiyorum. Din kalesi olarak bundan böyle bizlerle alay eden devlet mekanizmalarının oyununa alet olmayacak ve cinayet davasının yeniden görünmeye başlanan duruşmalarına katılmayacağız. Daha fazla kirlenmemek adına yalanın su gibi içildiği, zorbalığın ekmek gibi yendiği, yaşam hakkı, insan hakkı, doğruluk, dürüstlük, hak ve hukukun ayaklar altında alındığı o duruşma salonlarına artık girmeyeceğiz. 19 Ocak 2007'de Bülent Dink'in katledi, katledildiği günden bu yana Türkiye'de sistem yargısıyla kolluğuyla asker ve sivil bürokrasiyle siyasi kurumlarıyla bizim naadete alay etti. Adına devlet denen suç ittifakı devleti arar görünürken adaleti arar görünürken gün gün celse celse cinayeti yenidenme yeniden işledi. Bu ittifak cinayeti planlayan planlayan ve sonra da üzerine örten suç örgütünün ta kendisidir. Cinayetten sonra savcılığa verdiğimiz ilk dilekçede bugün Ergenekon üyesi olarak mahkum edilen pek çok kişinin adını verip soruşturmalarını istedik. Hiçbiri soruşturulmadı. Bu davanın hiçbir aşamasında etkili bir soruşturma yürüt, yürütülmedi. Devletin tüm kurumlarının dahil olduğu bir cinayette kim, hangi soruşturmayı etkili yürütebilirdi ki? Şimdiye kadar defalarca mahkemelere girdik çıktık. Üzerimize gülündü, hakaret edildi, yasevya terk et denildi. Ama en büyük alayı mahkeme cinayette örgüt yoktur diyerek etti. Son olarak Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozan hükmü sinsice hazırlanmış yeni bir oyunla var, ol, var olduğu tespit ettiği örgütü birkaç milliyetçi gençle sınırlayarak bizlerle bir kez daha alay etti. Yetmezmiş gibi Yargıtay'ın bu kararı sanki olumlu bir adımmış gibi yansıtılarak kamuoyu bir kez daha yanıltıldı. Bu Yargıtay Rant sağlığında türlü hukuksuzluğa Türklüğe hakaretten mahkum eden Yargıtay'ın ta kendisiydi. Bu davada devletin cinayet mekanizmalarının ve suç ittifakının ortaya çıkarılması konusunda gereken tek şey siyasi iradeydi. Siyasi iktidar kamuoyu yönündeki türlü sözlerine ve vaatlerine karşın bu iradeyi göstermekten ısrarla kaçındı. İrade göstermek bir yana cinayette rol alan ve katilleri yücelten devlet görevlilerini terfi ettirdi. Emniyet müdürü müsteşar, vali, omutman olarak atadı. Bazılarını da kendi bünyesine katarak milletvekili bakan yaptı. Muhalefet partileri ise kah 300 binci madde ilişkin tutumlarla kah ülkedeki milliyetçi ulusalcı dalganmaları, körüklenmeleriyle, kah tetikçileri yetiştirdikleri ocaklarıyla zaten cinayetin ikliminin baş aktörleriydi. İktidar kendi döneminde işlenen bu cinayeti namus meselesi haline getirmek yerine koz olarak kullanmayı, silah sadece kendilerine doğrultunca suçları yargılamayı, Cumhuriyet tarihi boyunca yüksek sesli insan hakları mücadelesi vermiş tekelin öldürülmesini yok sayıp bizim zamanımızda faili meçhul cinayet olmamıştır diyerek böbürlenmeyi seçti. Cinayetin hemen ardından bu kurşun Türkiye'ye sıkılmıştır demek ama sonra bu icadı göstermek o, ama sonra bu icatı göstermek onursuzluktur. Doğrudur. Bu cinayet faili meçhul değildir. Fail, muhalefeti ve iktidarı, askeri, polisi, istihbaratı ve yargısıyla devlettir. Biz artık bu müsamerede yokuz. Bu mahkemenin kararı şundan iyiymişlerden, bu savcı şundan daha doğru demişlerden, bu yapmak istiyormuş da yapamıyormuşlardan, şu yapabilseymiş de yapamıyormuşlardan, şu aslında iyiymiş de çevresi kötüymüşlerden sıkıldık. Ne bekliyorduk ki? Bir tek bizim mi başımıza gelmişti? Daha önce ne olmuştu ki? Şimdi ne olacaktı? Ama olsundu. Belki bu kez farklı olurdu. Belki önceki davalara, belki cinayet, belki sonraki cinayetlere de bir faydası olurdu. Biz de bir de biz deneyelim dedik. Denedik, olmadı. Acıda akraba olduklarımızın yanındaki yerimizi çoktan aldık. Türk'te hakaret girmesin diye... Türk Adaleti demekten öznelde kaçındığımız bu şey adı her neyse biz artık yokuz. Önünde ya da arkasında devlet olan herhangi bir şeyden bir beklentimiz yok. Ranting en yüksek yargı makamı olarak halkların vicdanını görürdü. Bütün bu yaşananlar içinde bizlere gelecek adına hala umut veren tek şey, halkın çok geniş bir kesiminin bu cinayeti vicdanlarında mahkum etmesi, ona yüreklerinde yer açması oldu. Bu dava sadece ailemizin değil, Türkiye'de demokrasiye inanan, ayrımcılığı ortadan kaldırmak isteyen, devletin şeffaflaşmasını arzu eden, yüzleşmeden ve barıştan yana herkesin davasıdır. İşte bu insanlar adına avukatlarımız davayı şeklen takip etmeyi sahipsiz bırakmamayı sürdürecekler. Bizler olduğumuz ve olmamız gereken yerde olacağız. Öyle ya da böyle devlet eliyle, sopasıyla, copuyla, bombasıyla öldürülenlerin yakınlarının yanında. Daha iyisini değil, iyinin kavgasında. Salonlarda değil, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda. İnsanla, vicdanına inandığımız bu toplumun içinde onlarla birlikte bu vicdanı temsil tems eden gerçek adaletin tecellisi için mücadeleden ...vazgeçmeyeceğiz diyor... ...Ranting'in ailesi... Ee, ...biraz... ...vakit darlığından hızlıca... ...aktardım... ...muhakkak okumuşsunuzdur... ...okumadıysanız da ben size aktarmış oldum... Ee, Dink ailesi bu süreçte... ...en doğru duran... ...bakur duruşunu koruyan... E, ...bir pozisyon e, aldı... E, ...ve burada da hani artık... E, ...biz e, buraya gitmeyeceğiz dedi... ...gerçekten de hani... Ee, hakaret edildi hatırlıyoruz Raquel e hakaret edildi ya da ya sev ya terk et, araçlar vardı bunların hepsini hatırlıyoruz ee, bunların hepsine kızıyoruz belki bunların hepsine içimizden ediyoruz ee, ama bir taraftan da e, şunu da sormadan edemiyorum işte neredeydik yine pazartesi günü neredeydik niye e, bu davayı ya da diğer davaları sahiplenemedik diye de sormadan edemiyorum şimdi e, ne yapalım Kısa müzik arası verelim. Yanıyorum'u dinleyelim. Ondan sonra da eski Vokum'u dinleyelim. Ee, Kardeş Türküler'den Bahar albümüyle e, başladık. İlk programımız e, bu albümdeki çok dilli şarkılarla, çok dilli ezgilerle başladı. E, Noror'da e, her çarşamba saat 20'de e, birlikte olacağız. Biliyorsunuz zaten. Bizde e, iletişim e, kurmak için ne yapabilirsiniz? Hemen onu söyleyelim. Başta e, Noror'un yani programımızın yeni gün programının bir blogu var. nororozgurradio.blogspot.com Burayı takip edebilirsiniz. E, burada bir bu arada anket var. Onu doldurabilirsiniz. E, Twitter'ını takip edebilirsiniz. İletişim formundan bir şeyler yazabilirsiniz. E, bunun harici Noror'un bir Twitter adresi var. Noror Twitter'da Noror Özgür Radyo yazarsanız karşınıza çıkacak. Buradan ulaşabilirsiniz bize. Özellikle bu davayla ilgili fikirlerinizi, ilk programa dair fikirlerinizi alabiliriz. Hani Biz kötü eleştirileri de alıyoruz, okuyoruz, şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. <gülüyor> Ve son olarak da e, ve son olarak da e, telefondan e, eğer Türkiye dışındaysanız artı dokuz kodunu kodlayarak 0216 3375 91 92 ve 93'ten bize ulaşabilirsiniz. Programımızın sonuna yaklaştık. Ondan e, tek bir e, müzikle devam ediyoruz. Eskavakumla devam ediyoruz. E, müzik arasından sonra programımızın e, son bölümüne geleceğiz ve yavaş yavaş programı kapatacağız. Nor'a programında yavaş yavaş e, sona geliyoruz. Hemen Twitter'dan gelen e, yorumları okuyalım. E, i̇yi yayınlar serisi hayat Başarılar diliyorum. Yeni radyo ve yeni programında Anjel Likme. E, Anjel selamlar. E, Selin iyi yayınlar demiş. E, seninle de e, selamlarımızı yollayalım. E, Tiflis'ten dinleyen Özgür. E, Tiflis'ten selam olsun iyi yayınlar dilerim demiş. E, ona da sevgilerimizi yollayalım. Selahattin adlı Bir dinleyicimizde Sesin salondan geliyor şu ana kadar İki kez saçma sapan cümlesini kurdu Saat 20.30 Üseli Kıran'tan bahsederken e, Davadan bahsederken Saçma sapan dedik ama iki kez demişsem yine az demişim Gayet insaflı davranmışım Şu davanın en başından sonuna kadar siz, Muhakkak siz de biliyorsunuzdur e, iki kez demişsem az demişimdir salondan, Salon gibi bir ortamdayız burada Çok coşkulu Herkes burada sizde bir gün bekleriz buraya diyelim ve son bir duyuruyla programı kat, kapatalım. Özlem sinirli sinirli bana bakıyor. Toparla artık diyor. İlk program olduğu için çeneme hakim olamadım. 22 Eylül yani bu pazar e, saat 13'te bir etkinlik var. Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'nin e, dostlarıyla buluşması var saat 13'te. E, Hüseyin Ağ Mahallesi İstiklal Caddesi sahne sokak Novo 5'te. Ee, balık pazarında yani balık pazarına gidince sol tarafta mercan kokoreçin üstü oluyor burası. Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'ni biliyorsunuzdur. Ermeni kültürle ilgili e, birçok etkinlik yapıyor ve sadece hani Ermenileri açık bir yapı değil. E, Ermeni kültürle ilgilenen birçok insana açık bir yapı. Ve bütün işte gönüllüleri, dostları ile birlikte bir toplantı yapacaklar. E, bu pazar saat 13'te. Hepinizi buradan e, davet edelim diyelim. Ve... E, bu dönemi de e, yeni dönem için e, hazırlık çalışması yapacaklar. Sevgili arkadaşlar e, bunu da duyurmamı istediler. Ermenikultur.org'dan ayrıntıları öğrenebilirsiniz diyelim. Ve Noral programının e, bu hafta e, sonuna geldik. E, ne diyelim ben Saad Tekir her çarşamba saat 20'de 95.1 Özgür Radyo'da sizlerle birlikte olacağım. Bugün tek başımaydım ama bundan sonra birçok program konuklu bir şekilde devam edeceğiz. Hepinize Kişerpari diyelim. Kişerpari iyi akşamlar. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Gançum e mari yari yar mari asa inçane. Gançum e Çeskali muhtmari asa asayin